Ağuzzu Eu bilyahim ne Bismillahirrahmanirrahim rajiim. Bismillahi r ve nasla inuh ve nasla fiuh ve nasuzzu bilyahim in şurur enfusuna ve msiyat amalina. Men yehtihi Allahu fela mudilllehe ve men yudle fela hadiyle. Ve eşhedu anla ilahil la Allahu wahtuhu la şerikala ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Emabat hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasetin bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin finnar. Tefsir dersimizde 44. sure Duhan suresindeyiz. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim İbn Abbas radıyallahu anhu huruful ile gelen bu ayetlerin Allah'ın yeminlerinden bir yemin ve Allah'ın isimlerinden bir isim olduğunu açıklamıştır. 2. Apaçık kitaba and olsun. katad dedi ki Allah bu kitapta bereketini, rüştünü ve hidayetini beyan etmiştir. 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. 4. Ki onda her hikmetli iş ayrılır. Said bin Cübeyir Raymollah İbn Abbas radıyallanmanı şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sen kişinin sokaklarda yürüdüğünü görürsün halbuki onun ismi ölecekler arasına girmiştir. Sonra bu ayetleri okudu. Burada bahsedilen gece de Kadir gecesidir. Bu gecede diğer yılın Kadir gecesine kadar gerçekleşecek olan ölüm, hayat, rızık gibi bütün dünya işleri belirlenip hükme bağlanır. Bunlar esasında Ezelde Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeylerdir. Ee, burada hükme bağlanmasıyla kast edilen yani o takdirler levh-i mahfuzdan meleklere bildirilir. Meleklerde e, bunları e, mesela ilk bir e, kişinin doğum anında anne karnındayken yazılan kaderi vardır. Bir de senelik kader vardır. İşte bu senelik kader kısmındandır. Yani levh-i mahfuzdan o sene olacaklar e, yazdırılır. Nistekim istinsah, Kur'an-ı Kerim'de e, bu istinsah ettirilir diye geçireceğiz. suresinde. E, yani levh-i mahfuzdan nüsha çoğaltma, istinsah diye nüsha çoğaltmaya denir. Mesela e, bir kitabın orijinal bir aslı vardır, sonra ondan çoğaltma yapar e, müstensihler, aynısını kaleme geçirirler. E, i̇şte bu şekilde levh-i mahfuzdan senelik kaderler bu şekilde yazılır. Ömürlük kader, kişi anne karnındayken yazılır. İşte onun eceli, rızkı, cennetliklerden mi, cennemliklerden mi olacağı bunlar bir ömürlük kaderde yazılır. Bir de bu şekilde senelik kader vardır. Her sene Kadir Gecesi'nde bunların hükme bağlanacağı bildiriliyor. Mücahit Rahimullah da dedi ki, bu geceden kastedilen Kadir Gecesidir. Bir seneden diğer seneye kadar ölüm, hayat, rızıklar ve musibetlerle ilgili hususların tümü hükme bağlanır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Kadir gecesini iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Kim Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinde şu duayı zikretmesini öğretti. Allahümme inneke afuvun tuhutbul affe. Allah'ım sen şüphesiz affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle. Bunu Tirmizi, Nesai ve i̇bn Sünni rivayet etmişlerdir sayısınatla. Yani e, mübarek geceler dediğimiz gecelerden yani e, ayrı olarak, tahsis edilmiş olarak bir tek Kadir gecesi hakkında böyle nas vardır? Diğer işte Berat gecesi, Miraç gecesi veya Regaib gecesi bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Yani bu gecelerin diğer gecelere bir üstünlüğü yoktur. Böyle üstün olduğuna dair herhangi bir nas söz konusu değildir. Uydurma rivayetler vardır bu konuda ancak. Sadece Kadir gecesi hakkında diğer gecelerden üstün olduğuna dair hem Kur'an ayetiyle Kadir suresinde hem Bur Duhan suresindeki bu ayetle Kadir gecesinin diğer gecelerden ayrıcalıklı olduğu, bin, seneden, şey, bin aydan hayırlı olduğu, e, bildirilmiştir. İşte bu Kadir Gecesi'ni ihya etmek e, teşvik ediliyor. Kadir Gecesi namazı diye uydurulan namaz bunda aslı yoktur. İşte 12 rekat Kadir Gecesi diye bir şeyden bahsediyor tasavvuçlar falan. Bunda sahip bir aslı yoktur. Peki ne olacak o zaman Kadir Gecesi'ni ihya etmek için? Gece namazı e, zaten e, meşru bir ibadet. Ramazan Gecelerini genel olarak, Ramazan'ın son 10 gecesini özel olarak ihya etmek, gece namazıyla. Gündüzünüz zaten oruç olduğundan, ibadette geçirmiş oluyorsun. Gecesinde nafile namazla, yani gece namazıyla ihya etmek. Burada tabii kişi nasıl ihya eder geceyi? Gece namazı nasıl kılınır? Gece namazını da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan Sahih Buhari'de Ayşe Radiyallahu Anha'dan sabit olduğuna göre ne Ramazanda ne Ramazan dışında Allah Resulü 11 rekattan fazla gece rekatı gece namazı kılmamıştır diyor. Yani vitir dahil 11 rekat. dolayısıyla kişi bu namazı ister tek rekat bitir yaparak kılar. ister daha fazla artırır. 2 işte vitir ekleyerek 3 kılar. 5 kılar, 7 kılar, 9 kılar, 11'e kadar. Fakat bunların kıyamını uzatmak veya kısa tutmak kişinin kendi elindedir. Yani bir kimse geceyi e, ihya etmek istiyorsa, özellikle Kadir gecesini mesela son 10 gecede arayacak ya, bunları ihya etmek istiyorsa ne yapar? Bu 11 rekat içerisinde kıyamını uzatabilir, rükûnu uzatabilir, secdesini uzatabilir. Ama rekat sayısı ekleyemez. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan... E, en fazla gece namazı sayısı 11 rekat olarak gelmiştir. Vitir dahil. Ee, yani kişi hatim, hatim de yapabilir Ramazan aylarında. Ee, teravih namazından bahsediyorum. Yani gece namazı Ramazan ayında teravih namazı adını alıyor. Hatimi eğer ezberinde yoksa Kur'an-ı Kerim, Musaf'ı eline alıp bu şekilde de okuyabilmesi, e, sahabeden sabit olmuştur. Ayşe Radyalanan'ın kölesi Zekvan kendisine e, gece namazında imamlık edermiş ve Musaftan açıp öyle okurmuş. Öyle e, kıldırırmış. Dolayısıyla bu şekilde uzatılabilir. rukuda işte ruku zikirlerini daha fazla sayıda okuyarak uzatılabilir. İşte secdede secde zikirlerini daha fazla sayıda e, bu zikirler yaparak uzatılabilir ama rekat sayısı olarak fazla ekleyemez. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bu da bunun kapsamındadır. Şu zikri de özellikle Kadir Gecesi'nde çokça yapmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş, öğretmiştir. Allah'ım sen şüphesiz affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle. 5. <gülüyor> katımızdan bir emir ile doğrusu biz gönderenleriz. 6. Rabbinden bir rahmet olarak, şüphesiz semidir, alimdir. 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Evet, kainat bundan ibarettir. Gökler ve yer. Göklere mukabil yerler zikredilmiştir Kur'an-ı Kerim naslarında. Yani yeryüzü kainatın zeminidir. Gökler, semalar onun üzerine kubbe gibidir. 7 kat yer, 7 kat gök olduğu. Kur'an'da ve sünnette bildirilmektedir. Bu da işte e, paganistlerin ve inançsız kimselerin işte dünya küre şeklindedir. ve bu dünya işte koskoca uzay içerisinde küçücük bir gezegendir şeklindeki iddialarını yerle bir eder bu ayetler. Allah azze ve celle daima 7 kat göğe karşı 7 kat yeri zikretmiştir. Göklerle ve yeri arasından bahsetmiştir yani kainat olarak yaratılanlar bunlardır. Dünya gezegenlerden bir gezegen değildir. Yeryüzü kainatın zeminidir. 8. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Geçmiş atalarınızın da Rabbidir. 9. Hayır. Onlar şüphe içinde oyalanıyorlar. 10. Öyleyse sen göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle. Katad-ı Fertekip kelimesi gözle, bekle demektir. Rakabe, rakip, murakabe buradan gelir. Eskiden kontrol kalemine murakabe kalemi derlermiş. Yani kontrol etme, murakabe, rakip kelimesi de buradan geliyor. Fertekip yani gözle, bekle, kontrol et. Böyle bir günün geleceğini bekle demektir. Huzeyfe bin Esidel Gıfari şöyle anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz bir şeylerden bahsediyorduk. Bize ne anlatıyorsunuz buyurdu. Kıyametten bahsediyorduk dediler. Şöyle buyurdu. Şüphesiz o yani kıyamet siz onun öncesinde şu on alameti görmedikçe kopmaz. Böylece duman, deccal, dabbe yani dabbetülars, güneşin battan doğması, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın nüzulü, yecüc ve mecüc, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 batış ve son olarak Yemen'den ortaya çıkıp insanları mahşerlerine sürükleyen bir ateşi zikretti. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altı şey gelmeden önce iyi ameller yapmakta acele edin. Güneşin battan doğması, deccal veya duhan yani e, duman, Dabbetül Arz, herkesin başına gelecek olan şey, yani herkesin kendi ölümü ve e, kıyamet estağfurullah. Herkesin başına gelecek olan, yakın bir kıyamet veya birinizin başına gelecek olan, yani her bir ferdin ölümü. İşte bu altı şeyden önce salih amellerde acele edin buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden böyle diyor? Çünkü bu alametler e, ortaya çıktığı zaman artık kişiden amel kabul edilmeyecek. Nedir bu? Güneş battan doğduğu zaman, Artık tevbe kapısı kapanacak. Kimseden iman kabul edilmeyecek. Tevbe kabul edilmeyecek. Dabbetülars, Beccal bunlar zaten güneşin battan doğmasından sonra ortaya çıkacak şeyler. Kişinin kendi ölümü, ölümle zaten tevbe kapısı kapanıyor. Ferdi ölümle. Çünkü diğer bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Tevbe kapısı, işte güneş battan doğuncaya kadar, batı tarafında bir kapı vardır ki, güneş oradan doğuncaya kadar Açık kalacaktır. Güneş battanda olduğu zaman ise bu kapı kapanacak. Bir de kişinin canlı gırtlağına gelinceye kadar yani ölümle karşı karşıya kaldığı zaman ölüm meleğiyle karşı karşıya kaldığı zaman artık tevbesinin veya iman etmesinin ona bir faydası olmaz. Kıyamet gününde böyle bir şey. Yani bu alametler ve kıyamet ya da kişinin kendi ölümle karşı karşıya kalması böyle durumlarda artık tevbenin ve imanın bir faydası olmayacak. Bu yüzden bu Amelleri imanı ve tövbeyi iptal eden bu durumla karşılaşmadan önce salih amellerde acele edin buyuruyor Allah Resulü Aleyhissatvesi. Evet bu hadisi Müslim ve başkaları rivayet etmiştir. 11 insanlara kuşatı verir. İşte bu acı bir azaptır. Mesrurailmullah dedi ki: Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. O aramızda uzanmış haldeydi. Bir adam geldi ve dedi ki: Ey Ebu Abdurrahman, mescitte bir kısacı Öyleyse sen göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle ayetini açıklarken, kıyamet gününde çıkacak olan bu dumanın münafıkların ile gözlerini yok edeceğini, müminler ise nezleye maruz bırakacağını iddia etti. Abdullah bin Mesud radıyallahu kızgın bir şekilde doğrularak oturdu ve şöyle dedi. İçinizden her kim bir şey biliyorsa bildiğini söylesin. Ancak bir şey bilmiyorsa da Allah en iyi bilendir desin. Çünkü kişinin bilmediği bir konuda Allah en iyi bilendir demesi yine ilmine işarettir. Size bu duman konusunu anlatayım. Kureşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı diretip Müslüman olmaya yanaşmayınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Yusuf'un 7 senelik kıtlı gibi onlara bir kıtlık ver diye beddua etti. Bunun üzerine öyle bir kıtlığa maruz kaldılar ki kemik yemeye başladılar. İşlerinden birisi semaya baktığı zaman da açlıktan dumana benzer bir şey görüyordu. Bunun üzerine Allah Teala Duhan 10-11. ayetlerini indirdi. Daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve eyalan Resulü mudarlar için dua de yağmur yağsın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve yağmur yağdı. Allah Teala da bu konuda biz sizden bu azabı biraz kaldıracağız. Fakat şüphesiz siz yine geri dönenlersiniz. Duhan suresi 15. ayetini buyurdu. Peki kıyamet gününde mi bu azabı kaldıracak? Ancak yağmur inip de Az bir rahatlığa kavuşunca yine eskerlerine döndüler. Bunun üzerine allah Teala büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün elbette biz intikam alacağız. Duhan 16. ayetini indirdi. Bedir Savaşı'nda da bu intikam alınmıştır. Bu şekilde ayetlerde bahsedilen duman, batşa, yani şiddette çarpma ve lizam, yakalama gerçekleşmiş oldu. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada bu ayette bahsedilen Duhan'ın işte, daha önceden meydana gelmiş olduğunu bunun üzerine bu ayetlerin indiğini söylüyor İbn-i Mesut Fakat Nebi Aleyhisselatü vs. sayı hadislerde sabit olmuştur ki kıyametin alameti olan Duhan başkadır. Yani bu kısacının anlattığı şeyinde bir hakikat var. Fakat o işte kendi kısa Vaaz tarzında bir şey anlattığı için, Allah Resulüne dayandırmadığı için, yani aldığı ilim kimden kaynaldı, kitabı mi alıyor, nereden alıyor kaynağı e, belli olmadığı için, e, i̇bn Mesud radıyallahu Radyalan'ta muhtemelen e, bu hadisi, yani kıyametin alameti olarak meydana gelecek olan duhağını bilmediğinden e, böyle bir tepki vermiştir. Yani kıyametin alameti olan bir duman olayı olacak. Kuzeyfe bin Esit hadisinde geldiği gibi veya Ebu Hurey Radyalan'ta gelen diğer rivayette geldiği gibi Kureyşlilerin de iman etmediği zaman o karşılaştıkları semayı falan duman gibi görmeleri açlıktan dolayı böyle görmeleri bu o hadiseye yorumlanmış İlmest Radyalan tarafından fakat kıyamet alameti olan duhan, duman sayı hadislerde sabit olmuştur yani bu kıyamet alameti olarak gelecektir 12. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Çünkü biz iman edicileriz. 13. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara açıklayan bir Rasul gelmişti. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 15. ayetinde de bunu bildiriyor. Biz hiçbir kavme Rasul göndermedikçe azab edici değiliz. Yani Allah'ın hücceti Rasul'le, Rasul'ün beyanıyla ulaştıktan sonra zaten bu ayetin devamında, yani İsraf 15. ayetin devamında, 16. ayette, biz bir yeri helak etmek istesek, oranın ele başlarını, ileri gelenlerini işte imkan veririz onlara. Ve onlar da azgınlık yaparlar. Hakka karşı diretirler. Bunun üzerine azabı hak ederler. Helak olmayı hak ederler. Bunun üzerine helak olurlar diye bildiriliyor. Burada işte Allah hiçbir kavme zulmeci değildir. Onlara bu uyarı gelir. Rasuller vasıtasıyla rasullerin tebliğ ettiği eee hucret ulaşır onlara. Bu hucretin ulaşmasından sonra bundan yüz çevirdikleri için, yapılan öğütleri dinlemedikleri için o kavim azabı hak eder. Bunlar azapla karşı karşıya kaldıklar zaman da ne diyorlarmış? Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, biz döneceğiz. İman edeceğiz, döneceğiz diyecekler. Böyle diyorlar. Ama o azap kendilerinden kalkıp da Biraz rahata kavuşunca insanın tabiatındaki körlük tekrar meydana çıkıyor ve tekrar inkara yüz çevirmeye başlıyorlar. i̇bn Abbas Radya'nın dedi ki, Enna lehum lezikra kavli, onlar nasıl öğüt alacak demektir. 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, öğretilmiştir bir delildir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için, e, muallemun Mecnun dediler. Mücahit dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden yüz çevirdiler ve öğretilmiş bir delidir dediler. 15. Biz sizden bu azabı biraz kaldıracağız. Fakat şüphesiz siz yine geri dönenlersiniz. Katade dedi ki azab ile kast edilen dumandır. Siz yine geri dönenlersiniz kavliyle Allah'ın azabına dönmeleri kast edilmiştir. 16 büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün elbette biz intikam alacağız. İlmesut radyalan eee az önce Kerivate de geçti. Elbatşatel Kübra kavliyle kastedilen Bedir günüdür. Batşa şiddetli tutma yakalama demek. Batş böyle sıkma, tutma demek. E, burada işte Bedir gününde onların böyle bir çarpmaya uğramaları kastediliyor diyor. İbn Abbas radıyallanma dedi ki İbn Mesud şiddetle yakalamanın Bedir Savaşı'nda gerçekleştiğini söylerdi. Ben ise bunun kıyamet günde olacağını düşünüyorum. Yani az önce açıkladığımız şeyi e, söylüyor İbn Mesud radıyallan. Bu ayetlerde bahsedilen şeyin e, yani ası saadet zamanında, nebi ve sam zamanda gerçekleştiği görüşündeydi. İbn Abbas ise diyor ki ben i̇bn Mesud'un bu yorumuna katılmıyorum. Ben bunun kıyamet gününde olacağını, yani dumanın da bundan sonra bu azap durumunda kıyamet günde olacağını düşünüyorum diyor. Merfu hadislerde i̇bn Abbas radyalarının bu sözünü destekliyor. 17. Andolsun biz kendilerinden önce Firavun'un kavmini de denedik. Onlara çok yüce ve şerefli bir Rasul gelmişti. Hatade Raymolat dedi ki şerefli bir Rasulle, kasidele Musa Aleyhisselamdır. Evet kimdi bu Musa Aleyhisselam? Yani onların gözünden baktığın zaman Firavuna karşı Firavunun sarayında yetişmiş birisi, yani halk tabakasından birisi. Aynı zamanda işte çocukluğunda bir onu denemeye tabi tutmaz sebebiyle dilinde de pelteklik meydana gelmiş doğru düzgün konuşamayan doğru düzgün meramında anlatamayan birisi. Allah Azze ve Celle bakın nasıl niteliyor onu. Onlara çok yüce ve şerefli bir Rasul gelmişti. Yani zahirdeki beşeri bir takım kusurlar bu risalet görevine mani bir durum değil. Yani madem Rasul olacak Allah'ın elçiliğini temsil edecek işte kaşı güzel olacak, gözü güzel olacak, işte dört dörtlük konuşacak, edebiyat kuvvetli olacak böyle bir şey yok. Musa Aleyhisselam bu yüzdendir ki, işte e, Meariç suresindeydi galiba, Ya Rabbi e, benim dilimden düğümü çöz diye böyle bir istekte bulunduktan sonra yanımda bir de e, vezir olarak, yardımcı olarak kardeşim Harun'u da gönder ey Rabbim diye böyle bir istekte bulunmuştu. Niye meramını anlatamama endişesinden dolayı? Evet, 18. Allah'ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ki ben size çok güvenilir bir Rasulüm. Mücahit dedi ki, Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını benimle beraber gönderin dedi. Yani Firavun'dan onu istedi. İsrailoğullarını onlara zulmediyordu. İkinci sınıf insan muamelesi gibi, köle gibi davranıp onlara eziyetler ediyordu. İsrailoğullarını kendisine iman etmiş olan İsrailoğullarını benimle beraber bırak, biz çekelim gidelim, buradan hicret edelim diye böyle bir istekte bulunmuştu. Yoksa, yani karşısında Firavun, zamanımızdaki bazı e, aksiyon adamları gibi, harici fikrindeki aksiyon adamları gibi, işte İsrailoğullarla beraber Firavun'a karşı ayaklanalım, savaşalım böyle bir daveti yoktu Musa Aleyhisselam'ın. Yani çünkü mevcut otorite kendisinden e, imkanlar bakımından çok daha kuvvetli bir pozisyonda. İşte biz bunlarla harp edelim, savaşalım demedi. Gitti Firavun'a İsrailoğullarını iman edenleri benimle beraber gönder. Biz buradan çekelim gidelim. Nereye? Allah'a kulluk edebilecekleri bir yere. Katade dedi ki Musa Aleyhisselam Firavun'a dedi ki Şu kavmi yani İsrailoğullarını neden koyuyorsunuz? Hür bir kavmi köle ediniyorsunuz. Onların yolunu serbest bırakın. 19. Allah'a karşı büyüklenmeyin. Şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum. Musa Firavun'a karşı sözleri devam ediyor. Katâ dedi ki: "Lâ ta'lû alallâhi kavli." Allah'a karşı büyüklük taslamayın demektir. Bir sultanin mübin kavli ise apaçık delil demektir. 20. Ve doğrusu ben sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana Allah'a sığındım. Buradaki e, turcamun tercimun kavli katade rahimullah tarafından beni taşa tutmanız demektir diye açıklanmıştır. İşte şeytanı racim diye söylenen, işte taşlanmış şeytandan e, diye tercim ettiğimiz kelimede olduğu gibi rejimden geliyor. Yani zina eden evli erkek veya evli kadın rejim edilir. Oradaki taşlama da bu kökten bu rejim kelimesinden. recme, taşlamak demek. Yani siz beni taşa tutacaksınız. Ben bundan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım diyor. Bu davetinin, tevhid davetinin neticesinde başına gelecek böyle bir durumdan bahsediyor Musa Aleyhisselam. Ebu Salih Semban dedi ki, tercümun kelimesiyle kastedilen sözlü taşlama yapıp o bir büyücüdür gibi sözler söylemeleridir. Yani burada fiili olarak bizati taş atmak değil de işte bizde de kullanılır ya bu kelime taşlama yaptı. Yani laf attı. Lafıyla eziyet verdi. Sözüyle eziyet verdi. Bu, bu kinaye edilmiştir diyor Ebu Salih es 21. Eğer bana inanmıyorsanız bu durumda benden kopup ayrılın. Katade dedi ki, kelimesi benim yolumu serbest bırakın demektir. Yani benden ayrılın, benim yolumu serbest bırakın gideyim manasındadır. mutezile kelimesi de buradan geliyor. İtizal ayrılmak, uzaklaşmak demek. Kökü Azle, azletmek. Uzlet kelimesi de bu kelimeden, bu kökten gelir. Azele, azletmek. Bir yerden ayırmak demek yani. Uzlet, insanlardan ayrılıp yalnız başına işte ibadete çekilmek. İtizal, bu fiilin adı. Mu'tezile buradan geliyor. Mu'tezile, el-i sünnet ve cemaatten ayrıldığı için kader hakkındaki söylemleriyle, işte Vasıl bin Ata ilk öncüsü, Hasan el-Basri'nin meclisine devam ederken, orada, Kaderle ilgili el Sünnet'in menhecine, akidesine uymayan bazı sözler söylediği için tezel dedi Hasan i Basriyona, yani bizden uzaklaş, ayrıl git dedi. Bundan itibaren onlara, yani bu kaderi inkar eden ve aklı e, dinde e, hüccet edinen bu kimselere muteze denildi. Buradaki kelime de böyle bir kelime. Yani beni bırakın, ben sizden ayrılayım demektir. 22. Sonunda Rabbine gerçekten bunlar günahkar bir kavimdirler diye dua etti. Yani tebliğini yaptı. Bu anlatılan şekilde Musa Aleyhisselam Firavun'a kavmine söyleyeceklerini söyledi. Demek ki bunlar azgınlıklarında ısrar ettiler. Devam ettiler. Fikirlerinden, bozuk akidelerinden e, caymadılar. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam diyor ki gerçekten bunlar günahkar bir kavimdirler. Böyle dua etti. 23. 23. Öyleyse kullarımı geceleyin yürüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz. Bu da Allah Azze ve Celle'den böyle bir emir geliyor. Madem o gönüllü olarak, yani Firavun İsraüllülerini serbest bırakmadı, Musa Aleyhisselam'la beraber hicret etmeleri için bırakmıyor demek ki. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne diyor? Ondan izinsiz de olsa geceleyin yürüşe götür. Fe esribi ibadi, İsra kelimesi, yani Miraç'la birlikte anılan İsra kelimesi buradan gelir. Gece yürüyüşü demek İsra. İşte kullarımı gece yürüt, gece götür. Yani Firavun'dan kaçır. 24. Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur. Abdullah bin Haris bin Neffel, İbn Abbas radıyallahu anh'ın yani kabul Ahbâra, ve bahre rahvâ kavlini sordu. Bu ne demek? Yani denizi durgun bırak, bu ne demek? O da denizi bir yol olarak bırak demektir, dedi. Rah, yol demek burada. Burada rahven diye ifade ediliyor. Yani denizi bir yol olarak bırak. Durgun bırakmaktan kast edilen, açık ve durgun bir şekilde. Yani bir yol olarak bırak. Katade şöyle açıklıyor. Musa Aleyhisselam denizi açtıktan sonra Firavun ve askerleri peşinden gelir endişesiyle denizde açılan yolu geri kapatmak için asasına davrandı. Yani o Kızıl Deniz'den geçme hadisesini biliyorsunuz. Asasını denize vurması emrediyor Musa ama O denize vurunca deniz bir yol gibi açılıyor. Musa Aleyhisselam ve beraberindeki İsrailoğulları buradan geçiyor. Yani o denizin arasından, o yol edinilen yerden, Allah yol kıldığı yerden geçiyorlar. Sonra Musa Aleyhisselam geride kalan Firavun ve orduları bizi takip etmesin diye hemen tekrar asasını denize vurmak istiyor ki o yol kapansın. İşte bunu yol olarak bırak diye Allah Azze ve Celle'nin emri bu yüzden. Yani bırak o yol kalsın çünkü orada Firavun ve ordusu boğulacak. Yani onlar o yolu boylayınca, ortalayınca deniz kapanı verecek boğulacak. Böyle bir takdir vardı. O yüzden olduğu gibi bırakması emredildi. 25. Onlar nice bahçeler ve pınarlar terk etmişlerdi. Yani burada hicretten bahsediyor. Dikkat edin. İmanı için, tevhidi yaşayabilmek için, Kullara kulluktan kurtulup sadece Allah'a, Allah'a birliğerek kulluk edebilmek için, işte bu tevhid için nelerden vazgeçtiler? Onların da bağları, bahçeleri vardı, pınarları vardı, dünyalıkları vardı yani. Bunların hepsini terk ettiler. Bu terk neticesindedir ki, Allah onlara bir mucizesini gösterdi. Yani Firavun'un elinden kurtardı, denizi yardı onlara. Bu mucizeye bizzati şahitlik ettiler Musa Aleyhisselam'la beraber. Bunları terk ettiler. Ekinler, güzel konaklar, 26. ayet. Yani onların tarlaları vardı, ektikleri. Daha hasadını yapmamışlardı. Güzel konakları, evleri vardı, sarayları vardı. Onların da vardı böyle şeyleri. Allah için bunlardan vazgeçip, Allah'a kulluğu gerçekleştirebilmek için, Firavun'a kulluğa, onlara köleliğe razı olmamak için ne yaptılar? Bunlardan vazgeçtiler. Katade dedi ki, ve mekamin kerim, güzel konaklar demektir. 27. Ve içlerinde sevinç ve mutluluk içinde yaşadıkları nimetler. Yani onlar orada sıkıntılar içerisinde falan değillerdi. Firavun'un hükmü altındayken. işte e, zorluk, fakirlik, yoksulluk bunların içerisinde de değiller. Maddi imkanları da var. Ama bir sıkıntı var. Ne Allah'tan başkasına kulluk. Bir tağut var Firavun. Allah'ın emirlerine aykırı emirlerde bulunuyor. Allah'ın dinine aykırı bir din dayatıyor insanlara. Kendisinin ilah ve rab olarak kabul edilmesini dayatıyor. Bunları kabul edersen, senin malın, mülkün sana kalsın. Sorun değil. Yani bu imkanlar da vardı. Onlar işte Allah'tan gayrına kulluğu bu imkanlarla birlikte terk ettiler. Katade dedi ki, Allah Teala'nın kendilerine verdiği bahçeler, sular ve ikinler içinde safa sürüyorlardı. Ancak sonunda denizin içinde boğuldular. Firavun'un orduları da e, aynı şekilde yani Firavun'a iman etmiş olan, ona teslim olmuş olan o Firavun'un takipçileri de ne oldu? Dünyadaki bu imkanlarından onlar da faydalanamadı. Allah onları denizde boğarak, onlar bu imkanlarından, e, Allah onları da mahrum etti. 28 İşte böyle biz bunları başka bir kavme miras olarak verdik. Kata de dedi ki varis kılınanlar İsrail oğullardır. Bak Allah için terk ettiler mevcut imkanlarını. Allah için terk ettiler ne oldu? Bu İsrail oğulları o Kıptilerin Firavuna tabi olanların da mallarına aynı zamanda varis oldular. 29 Onlar için ne gök ne yer ağladı ve onlar ertelenmedi. Evet bu ayetlerde açıkça Sema'ın ve yeryüzünün ağlamasından bahsediliyor. Biz bu ayete Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, bu konuyla ilgili söylediklerine geldiği gibi iman ediyoruz. Said Bin Cüber şöyle anlatıyor. Bir adam İbn Abbas radyalanmaya geldi ve bu ayet hakkında yerle gök biri kimsenin ardından ağlar mı diye sordu. İbn Abbas radyalanma şöyle dedi. Evet ağlar. Mahlukattan her birinin güya açılan bir kapısı vardır. Mahlukattan her birinin, canlı varlıkların, cansız varlıkların hepsinin, her bir mahlukatın göğe açılan bir kapısı vardır. Bu kapıdan onun rızkı iner ve aynı kapıdan göğe yükselir. Mümin ölüp de gökteki bu kapısı kapandığı zaman yokluğundan dolayı gökteki bu kapı onun ardından ağlar. Müminin üzerinde namaz kıldığı yerde onun ölümünden sonra yokluğuna ağlar. Yani bu mümin adam benim üzerimde namaz kılıyordu. O öldüğünde yeryüzü onun için ağlar. Firavun'un suda boğulan kavmine gelince onların ne yerde iyi bir işleri ne de göğe çıkan salih amelleri vardı. Bundan dolayı onların ardından ne gök ne de yer ağladı. Evet, bunu sahip bir sınatla taberi. Tefsirinde Behaki Şuhab-ül İman'da rivayet etmiştir. el Müseyyeb bin Rafi Raymullah'tan Ali Radyoland dedi ki Muhakkak ki mümin öldüğü zaman namaz kıldığı yer ve semada amelinin yükseldiği yer onun için ağlar. Sonra Ali radiyallahu bu ayeti okudu. Yani Dukha'nın 29. ayetini okudu. Katade dedi ki, Firavun ve kavminin Allah katında değeri olmadığı için ne gök ne de yer onlar için ağladı. Mümine gelince üzerinde namazlarını kıldığı yer ile amellerinin çıktığı gökteki kapı onun yokluğuna ağlar. Ata Rahimullah da şöyle demiştir. Sema'nın ağlaması etrafındaki kızıllıktır. 30 andolsun biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. Katade dedi ki alçaltıcı azap ile kastedilen oğullarının öldürülmesi ve kızlarının diri bırakılmasıdır. Yani İsrailoğullarını böyle bir imtihana tabi tutmuştu biliyorsunuz. Firavun oğullarını öldürüyor, kızlarını Bırakıyordu. Burada alçaltıcı azab ile kastetinden buydu diyor katade. 31 Firavundan. Çünkü o ölçüyü taşıran bir bir idi. Yani kibirlenen, büyüklenen bir zorbaydı. 32 and olsun biz onları bir ilim üzere, alemlere üstün kıldık. Mücahit dedi ki, İsrailoğulların bulundukları zamandaki insanlar için üstün kılındıkları kastedilmektedir Yani kendi zamanlarında o İsrailoğulları Diğer insanlara üstün kılındılar. Yine Katade dedi ki Allah Teala onlarda bildiği bir hayırdan dolayı çağdaşları olan diğer topluluklardan daha üstün kıldı. Evet bu tür üstün kılınmalarda şuna dikkat etmek lazım. Yani yeryüzünde dünyada üstün kılmak. Mesela Araplar diğer insanlara üstün kılınmıştır. Mesela yönetim hakkı Kureyş'e mahsustur. Kureyş diğer Araplardan da diğer insanlardan da Üstündür. Bu ahirette Allah katındaki üstünlükle alakalı bir şey değil. Allah katındaki üstünlük ancak takva iledir. Hangi ırktan, hangi soydan olursa olsun insanlar. Ama dünyadaki basiret, dünyadaki görüş, dünyadaki imkanlar bakımından kimisi kimisinden üstün kılınmıştır. İşte bu siyaset dirayeti açısından da Araplar diğerlerinden üstün kılınmıştır. Diğer insanların da tıpkı Araplar gibi eşit olduğu hatta başkalarının Araplardan daha üstün olduğu bunlar sapık görüşlerdir. İşte Türklerin üstün ırk olduğu falan, böyle bir şey yok. Herkesin tabii ki, her kavmin, her ırkın kendine göre üstün olduğu bazı yönler vardır. Burada dünyadaki üstünlükten bahsedilir. Ahiretteki değil, Allah Kandaki değil. Allah kanındaki üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah'tan sakınma iledir. Yoksa bir kimse peygamberin soyundan olsa ama Allah'tan sakınmayan, iman etmeyen biri olsa, en sıradan, en basit bir... Müslümandan Allah itaat de Müslümandan daha üstün olamaz. Yani Allah Han'daki durum böyledir. Ama dünya bakımından Allah o zamanda İsrailoğullarını diğerlerinden üstün kılmıştı. İşte daha sonraki zamanda da Arapları diğerlerinden üstün kılmıştır dünya basireti, dünya siyaseti açısından. 33 ve onlara hiçbirinde açık bir imtihan bulunan her birinde estağfurullah her birinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik. Kataed diyor ki Allah Teala onları düşmanlarından kurtardı, denizi selametle geçmelerini sağladı, çölde onları bulutla gölgelendirdi. Bakara suresinin kısırını hatırlayın. Yani çöl sıcak bir ortam, güneşin e etkilerine direkt maruzlar. Allah onları gölgelendiriyor bulutlarla. Özel onlara özel. Nereye gitseler onlardan ayrılmayan bir bulutla gölgelendiriyor. Bu nimetlerde bulunmuş. Bunlar işte bahsedilen ayetler bunlar. Yine yiyecek olarak onlara kudret elvası ve bıldırcın eti indirdi. Bütün bunlara bizatihi şahit olmalarına rağmen Allah onları bir takım badirelerden kurtarmış olmasına rağmen yine de bu kavim bunların hepsinden sonra dikkat edin Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuşmaya gittiği zaman Tuva'ya o 40 gece ayrılması o dönemde işte Samiri'nin tuzağına düşerek tekrar işte buzağdan yapılan ilaha ibadet etmeye başladılar. Yani bunun öncesinde şu ayetler hep şahit olmuşlardı. Hucet onlara e, net bir şekilde bu şekilde ulaşmıştı. Demek ki insan tabiatındaki bunlankörlük yani yani e, Onunla mücadele edilmezse, insan gafil olursa, tevhidden gaflet ederse onu alıp kuşat veriyor. Yani Rabbine karşı nankörlüğü. 34 muhakkak bunlar da diyorlar ki, 35, bizim yalnızca ilk ölümümüzdür, biz yeniden diriltilecek değiliz. Katade dedi ki, müşrik Araplar da ölümden sonra diriltilmeyeceklerini söylemişlerdir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği Arap toplumu, Müşrik Araplar dediğimiz kimseyi daha önce bahsetmiştik. Allah'ın varlığına iman ediyorlar. Allah tek yaratıcıdır diyorlar. Yaratma, rızık verme, gökten yağmur indirme. Bu sıfatlarında Allah'ın kesinlikle ortağı olmadığını, tek olduğunu kabul ediyorlar. İbadetlerinde Allah'tan başkasına yöneliyorlar. Allah'tan başkasına medet istiyorlar. Şirkleri buydu. Aynı zamanda bir de küfürleri vardı. Ahirete iman konusunda. Ahirete inanmamalarına rağmen soylu hasletler de vardı kendilerinde. Ama dünya odaklı bir e, soyluluk bu. Nedir bu? Mesela e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans Kralı'na Hirakli davet mektubu gittiği zaman orada Ebu Süfyan bulunuyor. Henüz Müslüman değil o sıralar. E, Hirakil, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında Ebu Süfyan'a sorular soruyor. İşte kavmiyle nasıl? E, Sayıları artıyor mu, eksiliyor mu? bütün savaşlarda o mu galip geliyor siz mi galip geliyorsunuz bir takım sorular soruyor soyu hakkında bilgiler ediniyor çünkü ehli kitaptan olduklar için Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir Nebi geleceğinden de bilgi sahibi o yüzden bu alametleri sorgulamak istiyor Ebu Süfyan diyor ki şayet kavmimin beni kınayacaklarından korkmasaydım orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında yalan söylerdim diyor Evet, yalan yoktu onlarda. Ama neden yok? Ahirete imandan dolayı değil. Yeryüzünde, dünyada kınanmaktan e, korktukları için. Yani beşeri bir e, oto kontrol oluşturmuşlardı. Ebu Talib'in iman etmemesini de düşünürseniz aynı kapıya çıkar. Ebu Talib'e Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat hastalığında gelip, Bukhari rivayet ediyor bunu, vefat hastalığında gelip, Ey amca, e, sana bir kelime söyleyeceğim ki, bunu söylediğin takdirde, La İlahe İlallah kelimesini kastediyor, ben senin için ahirette şefaatçi olacağım. Yani cehennemden kurtulman için ben aracı olacağım diyor. O bunu söylemiyor. Diyor ki, ey yeğenim, biliyorum ki sen el eminsin, senden yalan çıkmaz, senin söylediklerin hepsi de hak, bunları kabul ediyorum. Ama ben o söylediğin kelimeyi söylersem, yani o tevhid davetini Müslüman olmayı kabul edersem, işte Kureyş'in kadınlar arkamda teneke çalar. Ölüm korkusundan yerine iman etti derler. Yani ölüp gideceksin. Belki ahiretin kuzulacak bu söz sebebini. Ama arkamdan beni kınarlar diye bu kelimeyi söylemiyor ve müşrik olarak ölüyor. Peygamberin amcası. İşte bu ahirete iman etmemekten dolayı. Yine... Ayşe R.A'dan gelen diyor ayette, aynısı Ümmü Seleme R.A'dan da gelmiştir. Dedik ki diyor Eyvallah'ın Resulü, işte i̇bn Cüdan diye bir adam vardı, bu adam çok iyi birisiydi. Yani yetimlere kol kanat gerer, dolu kadınların ihtiyaçlarını giderir. Hayır, hasenat işlerdi. Sana yetseydi, sana iman edeceğine, tabi olacağına da ümit ederdik. Senden önce öldü diyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hayır o, Ateş ehlindendir, cehennem ehlindendir. Neden? Çünkü o bir gün olsun Allah'ım beni ahiret gününde bağışla demedi. Yani ahirete iman yoktu. Dünyevi bir otokontrol sistemine tabi olmuşlardı. Buna iman ettikleri için güzel hasletleri vardı. Ahirete imandan dolayı değil. Evet, bu yüzden onlar da, yani o müşrik Araplar da biz yeniden diriltilecek değiliz. Bir kere ölürüz, biter. Böyle inanıyorlardı. Öldükten sonraki hayata inansaydı hiç Ebu Talp öyle bir raddede e, hak olarak bildiği şeyi inkar eder miydi evet 36 eğer doğru sözlüyseniz şu halde atalarımızı getirin bakalım İşte bu da kübrelinin şüphe olarak ortaya attığı şeyler işte atalarımızı delirtin madem e, yaşıyorlar onları getirin bir anlasınlar bakalım bize işte gidip de dönen mi var diyorlar ya cenneti görüp de gelen mi var mi görüp de gelen mi var İnançsızlar böyle şüphelerini atıyorlar e, benzerini işte o müşriklerde böyle söylüyorlardı Allah azze ve celle iznermişse Tuba ve Kavmi hakkında Duhân Suresi'nin 37. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en lâ ve stafur <gülüyor> ve estağfiruke ve töb